Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet bugün pek de fırsatta bulamadığımız günlerdir de... Çok önemli hafta sonundan beri e, önemli üzerinde de durulması gereken bir konu bu bir Adalet ve Kalkınma Partisi içinde e, Erdoğan'a karşı da bazı seslerin olduğu bir çeşit çat çatlaktan bahsetmenin mümkün olduğu bir durum var. Yani bir, e, bu, bu dokunulmazlığı kaldırılıp bir genel merkezde fezleke konusunda. Bir tavır belirleyecekleri bugün AKP grubunun da meclis yerine genel merkezde toplanıp kapalı kapılar ardında bir toplantı yapılacağı belirtiliyor. Bunun önemi üzerinde biraz duralım mı? Evet dokunulmazlıkların kaldırılması konusu tabii çok önemli. İlginç bir taraf, ilginç bir konu. <gülüyor> Bu parti grup, meclis grup toplantıları... Biliyorsunuz e, yıllardan beri artık şova dönüştü televizyon canlı yayını nedeniyle. Salı günleri e, o, onun e, televizyondan yayınlanması için e, işte parti liderlerinin e, aslin e, faaliyeti haline gelmişti <gülüyor> her hafta salı günü. E, bunun e, basına kapalı olması aslında e, daha doğru bir şey. Genelde parti grubunda tartışma olacaksa basına kapalı olur. Demek ki bugüne kadar parti grupları sadece liderlerin televizyona yaptığı konuşmalardı. Şimdi iş daha parti iş. Gerçek bir parti faaliyeti yani farklı düşünenlerin e, yapılan karara karşı çıkanların hepsinin orada görüşeceği, tartışacağı birbirleriyle e, münakaşa edeceği e, bir ortam e, oluyorsa oluyorse bu demokrasi açısından bir kazandırdır e, her durumda. Keşke parti e, meclis grupları hep kapalı toplantılar al kapalı toplantılar olsa diye e, düşünmemek mümkün değil. Hiç olmazsa parti içinde tartışma vardır Meclis grubu içinde milletvekiller arasında tartışma vardır demektir Öbürküler hakikaten bir komedi Meclis Geneksel Bizim parti meclis grup toplantıları bir komedi Evet yani one man show dedikleri tek kişilik gösteriler Evet yani orada grup olmasa adam o kişi kimse çıksa televizyonların karşısında konuşsa bunlar bir farkı yok zaten kimse kalkıp orada söz almıyor, konuşmuyor, söz verilmiyor. Dolayısıyla orada figüranlık yapıyor milletvekilleri ve onların figüran olduğunu göstermek, o raddede olduklarını göstermek açısından da belki e, mahsus bile mahsus demeyeyim ama en azından bu Bir, bir bir açıdan bir işlevi var belki. Evet <gülüyor> peki ben bir şey sorayım. Yani bu demokrasi gerçekten demokratik kurallara bir geri dönüş anlamında olumlu olduğunu söyledin ama e, yani bu salı e, bunca aydır yıldır alışa geldiğimiz şekilde e, Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonlarda seyredemeyeceğiz anlamına mı geliyor? Bu üzüntüyü nasıl karşılayacağız? Ee, özel olarak çekim içeriden nasıl milletvekilleri dayanamazlar e, cep telefonlarıyla bir şeyler çekerler Onu sana e, belki özel olarak dağıtırlar sonra yurttaş gazeteciliği <gülüyor> evet yurttaş gazeteciliği yaparlar ee, tabii ki bu söylediğim e, bir <gülüyor> bu söylediğim durum e, pek geçerli olmayacak önümüzdeki haftadan itibaren e, Ömer de dahil olmak üzere Türkiye'de herkes e, ...istediği o... Sevdiği, ...görüntülere kavuşacak ...görüntülere <gülüyor> konuşacaktır. Öf, öfkeli e, hatip Zıra. görüntülerine kavuşacaktır. <gülüyor> Rahatladım sana. <gülüyor> geçici bir mi? üzüntü yani. E, seni üzmemek için AKP'li... ...veyahut diğer partilerin milletvekillerinden... ...bir e, yurttaş gazeteciliği... ...girişimi isterdik zaten. Evet. E, bu dokunulmazlık konusunda... E, ...tabii ki... ...bir... E, Akla gelen soru bu bir taktik mi? Ee, niye birdenbire dokunulmazlıkları gündeme getirdi ve e, bu dokunulmazlıkları gündeme getirdi. Yani Hakkari'deki e, 9 ile ilgili e, dokunulmazlıklar Hakkari'de... E, e, bir e, kesimin iddiasına göre rastlandığı bir kes, karşı kesimin iddiasına göre önceden hazırlanmış bir senaryo çerçevesinde e, birkaç milletvekilinin yolu e, kesmiş PKK geriller gerlileriyle kucaklaşması e, ve arkasından e, yaptıkları konuşmalar sadece kucaklaşma değil arkasından yaptıkları konuşmalardan hareketle Terör örgütü üyeleri tam bir şey tam çıkartamadım çünkü yapılan suçlama terör örgütünü övmek suçlamasına benziyor tam dokunulmazlık dosyalarında ne aldı ne, tam ne aldı Ne yer aldığını e, bulamadım ama e, dolaylı biçimde anladığım terör örgütünü e, övmek e, suçundan e, aklarında açılmış olan soruşturmaların devam edebilmesi için e, fezlekeler e, mecliste e, bu dokunulmazlıklar kaldırılsın diyor. Mecliste şu anda 868 tane dokunulmazlık dosyası var. Bunlar hariç. Çok büyük bir sayı bu. Evet. Bunun e, çok büyük bir kısmı e, maalesef BDP'li milletvekilleriyle alakalı. Yani bu 868 e, dosyanın 660 tanesi e, BDP'li milletvekilleriyle ilgili dosyalar. E, büyük ölçüde de e, benzer suçlamalar e, içeren dosyalar. Terör örgütünü övmek, terör örgütü başını, Abdullah Öcalan'ı övmek, terör örgütüne yardım ve yataklık gibi şeyler de var. Bunun dışında belki daha adi suç kapsamında olan şeyler de olmuş olabilir. Trafik kazası veya trafik kurallarını ihlal etmek falan gibi şeyler de olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili 84 tane var. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle ilgili 84 hmm. dosya var. Adalet ve Kalkınma Partisi'yle ilgili milletvekilleriyle ilgili 64, MHP'li milletvekilleriyle ilgili 21, e, bağımsız milletvekilleriyle ilgili 38 dosya var. E, bu 38 dosya niye birdenbire bağımsız milletvekilleriyle ilgili derseniz bir kısım... E, Aysel Tuluk, Ahmet Türk gibi milletvekilleri siyasi hakları kısıtlı olduğu için, parti üyesi olamadıkları için bağımsız kalmak durumdalar. Dolayısıyla onların üzerindeki dokunulmazlık dosyaları da bağımsızlar içinde gözüküyor. Evet. Şimdi şöyle bir soru önce akla geliyor. Dokunulmazlıklar, bu konuda dokunulmazlıklar kaldırılsın derken, Sadece bu konuda dokunulmazlıklar kaldırılsın diyor. E, Tayyip Erdoğan ve bunu destekleyen Adalet ve Kalkınma Partisi sorumluları Burhan Kuzu falan. Sadece bu konu bu bu bu bu bu, bu suçlama ile ilgili gelen bu suçun bu suçun benzeriyle benzerini yani aynı maddeden aynı içerikte eee suç iddiasıyla gelen fezleke sayısı çok yüksek. Ben şimdi Dokunulmazlık kalksın kalkmasın tartışmasının ötesinde bir mantıki tutarlık noktasından hareket edelim önce diyorum. İşte orada zorlanacaksın. İşte evet. <gülüyor> <gülüyor> İlerleyemiyorum ondan sonra. Yani nasıl, niye e, bu konuda, yani pardon bu eylemle ilgili veya bu olayla ilgili, eylem olup olmadığını da bilmiyoruz. Bu olayla ilgili... Dokunulmazlık dosyası, e, dokunulmazlık kaldırılırken aynı benzer e, olaylarla ilgili <gülüyor> aynı kişiler veya başka kişilerin dokunulmazlık dosyaları neden kalkmayacak? Bu olayın e, çok büyük bir önemi var. Evet, AKP'nin bu konudaki e, görüşü, bunu destekleyenlerin görüşü, bu e, çok ağır bir... E, Toplumu infiale yöneten, toplumda infial infial yaratan bir şeydir, bir olaydır. Dolayısıyla bu diğerlerine benzemez. Niye benzemez? Yani bu özellikle bir toplumda infial yarattığına dair elimizde açık bir e, kanıt mı var birincisi ayrıca her toplumda infial yaratan olay e, ayrı bir işleme tabi tutulacaksa o zaman zaten e, bizim kanun çıkartmaya ihtiyacımız yok kanun olaylar e, arasında bak şeyler suçlar arasında eşitlik ilkesine de dayanır aynı zamanda o infial yarattı deyip onun suçunu işleme koyup veya takibe koyup diğerini koymamak infial yaratmadı diye o zaman herkes her E, İnfial yaratarak e, davaları yürütmek gerekecek demektir. Yani evet, burada... bu, tabi te, temel e, yani hukuk fakültesinin e, ilk seneler, ilk senesinde okutulan de, derslerden e, yani kanun önünde eşitlik ve işte bütün e, kanunların eşit bir biçimde herkesi e, bağlayacağı şekli burada kaldırılmış oluyor tabii kanunlar arası evet. ama bundan daha önemlisi hukuk 101 dersinde söylenen de işte bu meşhur kanuni Sultan Süleyman yani muhteşem Süleyman dizi, 100 yıl dizisinde olduğu gibi kanunsuz suç ve ceza olmaz birinci derste bütün hukuk öğrencilerine okutulan şeyi de çiğnemiş olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi yani başbakan bu bu alo. o kadar şaşırtıcı alo alo bizde sorun var galiba. Hah, e, duyabiliyor musun? Evet, tamam. Ha, yani ben şeyi söylüyordum bu kesinti sırasında yani e, e, muhteşem Süleyman'la ilgili olarak e, e, Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği ilk derste söylenen e, bizim evet. e, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine aykırı olduğu için bu, bu bana o kadar vahim gelmedi yani. Evet, doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru. İkinci e, nokta, e, bu dokunulmazlıklar e, biraz e, izah edilmesi gereken e, bir, bir konu. Galiba insanlar e, pek bilmiyorlar. E, dolaylı ol, do do biraz da doğru, doğru herkesin bilmemesi dokunulmazlığın ne olduğunu. Dokunulmazlık iki e, e, kuraldan oluşur. İki kural. ...farklı olgu, birbirini tamamlayan farklı olguya biz dokunulmazlık diyoruz. Birincisi, e, dokunulmazlığın da kapsadığı bir sorumsuzluk e, kavramı vardı. Nasıl Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğu var diyoruz ya... Evet. ...bazı e, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı işlemlerden dolayı sorumlu değildir diyoruz. E, milletvekilleri de aynı şey için geçerli. Yani milletvekilleri... Mecliste milletvekili olarak yaptıkları işlem ve eylemlerden dolayı sorumlu tutulamazlar. Yani mecliste yaptığı konuşma, milletvekili olarak yap, yazdığı rapor, milletvekili olarak e, verdiği oy, kanun e, mecliste verdiği oy, bu, bu bunlar nedeniyle sorumlu tutulamazlar. Bu sorumlu tutulamama hali... Milletvekili düşse de geçerlidir. Yani milletvekili bittikten sonra geriye dönüp siz o meclis kürsüsünde şunu söylemiştiniz deyip dava açılamaz. Veyahut o kanuna oy vermiştiniz, öv vermemiştiniz deyip dava o raporu yazmıştınız. O raporda işte devlete hakaret vardı veya suçu övmek vardı gibi ee, geriye dönerek milletvekili bittikten sonra eskiden yaptığı ile ilgili de e, bir suç İddiasında bulunamaz. Bu sorumsuzluk hali milletvekili Bir de cezai işlem Açısından dokunulmazlık var Yani Bir sıradan vatandaşın yaptığı Bir işlem konusunda e, Cezai takibat Başlatılabilir Sıradan bir vatandaşla ilgili e, Diyelim ki e, Aynı vakayı e, bu örneği Alayım e, Aynı e, olayı Bölümde Hakkari yolunda PKK'lılarla e, oradaki sıradan vatandaşlar kucaklaştılar, öpüştüler, fotoğraflar çekildi ve bu fotoğraflar gazetelerde yayınlandı. Arkasından o kişiler e, bu milletvekillerinin dediklerini e, tekrar ettiler. Örneğin e, bu BDP'li Adil Kurt'un dediği gibi... Ayrılırken çok üzüldüm. Yüreğimizin bir parçası orada kaldı. Gelirle artık doğallaştı. Kim merak ediyorsa gelsin. şemdinli gerçeğini görsün dedi bir sıradan vatandaş. E Bu açık biçimde ee, bir silahlı e, direniş hareketi militanını bizim yasalarımıza göre de terör eylemi, teröristi e, ve eylemi övmek. Ama bu suçtur. Yani bunu Böyle bir şey yaptığı zaman e, o kişi e, hakkında soruşturma açıldığında pek e, savunmakta zorluk çekersiniz. Ama milletvekilli olma hasebiyle sıradan vatandaşların yaptığı eylemlerle ilgili e, suç iddialı e, takibatlara e, milletvekilleri e, maruz kalamazlar. Ne zaman maruz kalırlar? Açık suçüstü durumlarında e, kalabilirler. Hırsızlık yaparsa milletvekili ve yakalanırsa elbette dokunulmazlık kalkar. Suçüstü durumudur. Cinayet işlerse e, veyahut esrar kaçakçılığı, e, uyuşturucu kaçakçılığı yaparken yakalanırsa ki onlarda bile adını vermeyelim şimdi, geçmişte e, ünlü bir e, AKP'li e, milletvekili e, doğulu AKP'li milletvekili uyuşturucu kaçakçılığı iddiasından hakkında açılan e, soruşturma milletvekilliği sırasında gündeme getirilmedi. Evet. Dolayısıyla e, bu doğru muydu? Getirmesi gerekirdi elbette. Ama e, arada bir fark var. Yani insanların anlaması gereken şu milletvekili e, sıradan bir insan olarak e, yapılan Eylem suçsa Milletvekili Burada takibat otomatiktir Milletvekilliği konusunda takibat otomatik değildir Ve bunun bir nedeni vardır Çünkü o milletvekilliğinin korun, Bu dokunulmazlıkla Korunması aynı zamanda Onun ifade özgürlüğünün Hareket özgürlüğünün Sınırlanmasını engelleyecek Yargının iktidar gücünün veya başka Çevrelerin e, Bu milletvekili üzerinde baskı ve etki kurmasını engellemek için kol getirilmiş bir şey bu dokunulmazlık. Yoksa o insanlara e, sadece e, bir lüks olsun, koruma olsun, üç tane koruma verir gibi dokunulmazlık bir, bir amacı var. E, bugün e, Hakkari'de, Şemdinli'de <gülüyor> e, bu e, kişilerle, milletvekillerinin yaptığı ve sonradan söylediklerinin E, siyaseten eleştirilmesi, bunun bir e, siyasal anlamda e, sorumsuz bir davranış olduğunu söylemek mümkün. Zaten dikkat ederseniz e, bu olaydan sonra Murat Karayılan bile e, olayı tasvip etmemişti, hatırlayacaksınız. Evet, evet. Siyasi olarak eleştirmek mümkün. E, kendi partisi içinde veya diğer partilerin bunu teşhir etmeleri mümkün. Buna bir, kimse bir şey diyemez. Savunursunuz, savunmazsınız. Fakat buradan hareketle dokunulmazlıklarının kaldırılması ve bir kısmının bir ihtimalle soruşturma aşamasında e, tutuklanmaları, birkaç tanesinin tutuklanması, milletvekilleri düş milletvekillikleri düşmeyecek olsa bile tutuklanmaları... Ki milletvekilleri e, bile düşebilecek duruma kadar da gidebilir işin ucu aslında. Dava sonuçlanırsa gider tabi. Evet. Davanın sonuçlanması lazım. Evet. Burada milletvekili düşebilecek olan bir Sabahat Tuncel var e, anladığım kadarıyla. Çünkü onun başka bir davadan, e, başka bir davadan e, Yargıtay'da e, bekleyen bir davası var. Evet. E, onun da kesinleşmesi lazım. O zaman otomatik olarak düşüyor zaten milletvekilliği. E, burada gerçekten e, il ilkesel olarak 94'deki e, girişimi hatırlatan, Onunla büyük benzerlikler gösteren farklılıkları da var elbette ama büyük benzerlikler gösteren bir eylem, bu yani siyasal olarak yapılan iş hataydı bence. Evet. Bu, bu, bu bunu açıkça söylemekte bir beysi yok. Siyasal olarak yapılan hataydı. Bunu zaten e, görüştüğünüz zaman BDP milletvekilleriyle bunu kabul ediyorlar. ...karşımıza çıktığı bir rastlantıydı... ...bunu önceden planlanmış bir şey değildi diyorlar... ...karşı tarafta diyor ki... ...hayır önceden planlanmış bir şeydi... İşte Sabahat Tuncel... E, ...bir... E, or, bu, bu, ...bunları filme çeken... Mille, e, ...muhabire galiba Kanal D muhabiri... ...Kanal D muhabirine... ...şöyle bir laf etmiş... ...sizin için ilginç bir gezi olacak her genellikle bir milletvekili muhabirini bir gazete muhabirini e, götürebilmek için bir yere sizin için ilginç bir gezi olacak e, der İlginç değil derse gelmez adam zaten şimdi bunu bahane ederek bunun daha önceden hazırlanmış bir karşılaşma olduğunu bir senaryo olduğunu iddia ediyor yani kasıt unsuru e, olduğunu e, yargı tarafı iddia ediyor yani savcılık tarafı iddia ediyor Bunlar tartışılır şeyler. Ee, her durumda daha sonra söyledikleri e, siyasal olarak eleştirilebilecek, eleştirilmesi gereken e, sözler olabilir. Sözler bence. Bu da tartışılır. Eleştirilir mi? Eleştirilmemesi doğru mudur? Eleştirilmesi mi doğrudur? Bunlar tartışılır. Ama buradan hareketle e, iki açıdan... Son derece sorunlu bir karar, atılmasını, karar alınmasını Tayyip Erdoğan istiyor. Birincisi eşitlik ilkesi açısından. CHP'liler diyorlar ki bütün dokunulmazlık dosyalarını meclise getirin. Şimdi bu da demagoji. Ne demek bütün dokunulmazlık dosyalarını getirin? Hepsini oylayalım. Yani dokunulmazlıkları biz fiilen lağvedelim. Bir cezalandırma yöntemi gibi de bakıldı bu da işin başka ve çok kaygı verici bir başka yönü aslında. Cezalandırma gibi bakılıyor. Şeye. Ayrıca... Tabii, bir cezalandırma yöntemi olarak evet bakılıyor. bakılıyor. Ee, bu birincisi, yani hepsi getir, hepsini getirelim, ee, o zaman hepsine oy verelim. Bu CHP açısından da sorun, çünkü CHP'liler açıkça siyasal bir ilkesel duruş e, gösterip, tutarlı bir e, ilkesel tavırla e, biz bu dokunulmazlık dosyalarına, bu dokunulmazlık e, dosyalarına oy vermeyeceğiz kardeşimi. E, açıkça savunmaktan imtina ediyorlar. Tabanlarını ürkütmek, bilmem ne falan filan nedeniyle. Korkusu nedeniyle. MHP'lerin dediği e, zaten açık. Onlar e, dokunulmazlıklar kaldırılsın noktasında bile onları kesmiyor anladığım kadarıyla. Ama e, çoğunluk partisi içinde bu sefer e, işte Programın başında söylediğimiz gibi bu sefer sayısını bilmiyoruz ama kendini ifade eden milletvekili sayısı 5'i 6'yı ulaştı. Evet Açık Hemen sayabiliriz de yani Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile başladı. Batman'dan Hı -hı. Ziver Özdemir, Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat. Ve e, eski Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt benim görebildiğim e, bunlardı. Evet birkaç tane daha milletvekili var e, anladın, anlaşıldığı evet. kadarıyla. Evet. E, Cuma içten fazla, de evet Diyarbakır evet, Milletvekili Diyarbakır, Cuma içten. E, yani şu anda milletvekili konumunda olan 3-4 tanesinin saydığın e, eski milletvekili olanlar e, da e, dahil olmak üzere 6-7 kişi Adalet ve Kalkma Partisi'nden ama bunun oylama aşamasında sayının daha yüksek olabileceği iddiasında bazı gözlemciler bunu bilemeyiz şu anda sadece spekülasyon olur ama işin ciddiyeti var ki Tayyip Erdoğan kapalı bir grup toplantısı ve Adalet AKP Genel Merkezi'nde düşünüyor toplantısını to toplamak e, ihtiyacı hissetti. Eee tabii bu normalde doğal olan bir davranış. Her seferinde tersi yapıldığı için bu istisnai durumda bu olunca e, bir ikna odası e, havası yaratıyor tabii böyle bir toplantı. Evet. Aslında doğal olan ama dediğim gibi bir ikna odasına e, çevirdi işi. Ama e, bu ikna odası e, toplantısı, ikna odası e, girişimi ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoğunluk e, oyuyla ve MHP'nin desteğiyle eğer meclise getirirlerse dokunulmazlığın kalkması ihtimali yüksek. Bunu da e, söyleyelim çünkü e, artık e, çoğu, dikkat ettim, e, çoğu kişi bu e, çoğunluk mevzunu, anayasanın da 2007'deki anayasa mahkemesinin de katkısıyla bu çoğunluk mevzunu iyice karıştırmış durumda. Anayasa değişikliği için gerekli çoğunluk, 5'te 3'lük çoğunluklar, 2 bölü 3'lük çoğunluklar falan gibi. Herkes AKP'nin bu konuda yeterli çoğunluğu 20-30 milletvekili eksik kalırsa bulamayacağını zannediyor. Yok öyle bir şey. Bu karar sadece basit çoğunlukla geçiyor. Evet ve bu tabii son derece... E yani 270 son derece ağır sonuçları olabilecek, başka bir mecraya sürükleyecek bir nitelikte evet, doğrusu. Yani gerçek anlamda BDP'lileri parlamento dışına atmak, onları e, siyaset alanı dışına çıkartmak isteniyorsa yapılması gereken olay bu. Siyaseten eleştirmekten imtina etmeyelim, tamam etmesinler e, Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı ve milletvekilleri ve sorunları. Fakat BDP'lileri Türkiye'deki özellikle Türkiye'deki bu ortamı bilerek. Şimdi kalkıp burada tabii ki bu zaman o zaman CHP e, CHP liderinin söylediği demagojik e, ifade, demagojik örnek e, birdenbire doğruluk kazanıyor. Diyor ki e, gerillayla veya teröristle kucaklaşmaksa ha burada öyle değil miydi diyor. <gülüyor> evet. Buraya getirirseniz habur, kendi yaptığınız eylemi de benzer hale getirirsiniz. Evet. <gülüyor> yani Türkiye'de bir somut da duruma bakmak lazım. Bir AKP milletvekilinin bana söylediği gibi, tamam dedi. Bu böyle bu bir e, bu bir hatadır, suçtur falan ama Türkiye'nin halinde düşünmek ve Türkiye'nin ortamında düşünmek lazım bu bu konuda adım atmak için dedi haklı olarak rahatsızlığını ifade etmek için. Ortamı da düşünmek lazım. Yani bu Bunu suçlarken öbürkünü nasıl suçlamayacaksın o zaman? Habur konusunda ki ulusalcı çevrelerin veya MHP çevrelerinin e, ihanet iddiaları bizdenbire e, doğruluk kazanmaya başlıyor. Evet, evet çok e, kaygı verici bir şey ama evet. e, takip etmeye çalışacağız işte anlayabildi. Geri için. dönüşü olur mu bilmiyorum yani evet. bu meclisten bu, bu noktaya gelip de ondan sonra hani kürtajda Biraz geri döndü Tayyip Erdoğan Partisi'nin içinden gelen eleştiriler falan mevzuyu unuttu. Ama burada geriden, gelinen noktada geri adım atar mı? Bu geri adım attığı zaman bu sefer çok büyük bir zafiyet kendisi açısından güçsüzlük işareti e, olarak e, algılaması, algılanacağından mı ürker? Ben endişeliyim doğrusu. Yani gelinen noktada çok endişeliyim. bu Bunun belirleriyle. Geri adım'a dönüşme ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Olmasının çok geri adım olmasını alkışlarız elbette hep birlikte. Fakat e, endişeliyim. Bilinen noktada geri adım zor gözüküyor. Katılmamak mümkün değil doğrusu. Konuşmaya devam edeceğiz. Pek çok teşekkür ederim. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.